Buyurun efendim, Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. akşamlar. Ee, benim bir sorum olacak size. Buyurun. <gülüyor> Annemin yanıma getirdim. Annem benim yanımda bir hafta kaldı, öldü. Öldükten sonra yani o umrıya gitmek çok istedi ve gidemedi. Bunu birkaç tane çeyrek vardı. Ben onun adına ben Umre'ye gidebilir miyim diye ben onu merak ettim, onu soracaktım size. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Hı -hı. Annem vefat etti, çok Umre'ye gitmek istiyordu, özür dilerim Umre'ye gitmeyi çok istiyordu Hı -hı. Ee, ama gidemedi, biz onun yerine gitsek olur mu? Şimdi Umre, Hanefi mezhebine göre e, sünnettir, hac ile beraber birleştirip yani e, yaparsanız o ayrıdır ama normalde e, Umre yapmak sünnettir. İmam Şafii Hazretleri'ne göre ömürde bir sefer Umre yapmak hac gibi farzdır, ayrı bir şeydir. Hı -hı. Hanefi olduğunu varsayarak bu kardeşimizin söylüyorum. Bir umreye gitmek isteyip de gidemeyen kimsenin üzerinde bir vecibe kalmış olacak değildir. Ancak sevap kazanması noktasından yapılacak bir umrenin hasıl olacak sevabının bir misli dilenilen kimseye, istenilen kimseye hibe edilebilir. Ya Rabbi yaptığım şu umreden hasıl olan sevabın bir mislini hı hı. annem için de lütfen yazıver. Babam için de yazı diye dilediği kimseler için manasını. Ama e, nafile olarak yapacağı umreyi doğrudan annem adına yapırım demesi uygun olmaz. Hacdaki çünkü kend... vekalet gibi değil. Tabi çünkü hacda olursa şartlar biraz daha farklı. Hmm. Hac e, söz konusu olursa mesela hac yapması farz olduğu halde ve imkanı olduğu halde gitmeyen kimsenin üzerinde hac borcu kalmış olur. Hmm. Bu hac borcunu mirasçıları babadan kalan o ölenden kalacak olan mirastan önce hac borcunu yapar veya yaptırırlar böyle bir para kalmamışsa çocukları varisleri onun adına hac yapıp borcunu öderler onun vekalet bırakması şart değildir kendi çocukları olduğu için evet. ama bir başka üçüncü bir şahıs için yapacaksa o zaman ölen kimsenin önceden vasiyet etmiş olması lazım benim hac borcum var hac borcumu yaptırın diye Çocukların dışında birisi yapacaksa Vasiyetin bırakılması lazım Bu iş, Ama umre bununla alakalı değil Umre farz olmadığı için Nafile bir ibadet olacağı için Ölenin üzerinde çok istemesine rağmen Yapamayınca üzerinde borç kalmış Olmayacağından böyle bir görev çıkmaz Ancak annesinin babasının Sevdiği insanların sevap kazanmasını isteyen kimse hacca gittiği zaman Nafile tavaf yapar sevabını bağışlar Umre yapar sevabını bağışlar hı hı. Ama hacca gittiğiniz zaman işte bir umre yaptım bir tane daha bir tane daha bir tane daha yapayım bunu tavsiye etmiyoruz. Bu hoş değildir. Orada olabildiğince e, yapacağınız umreyi annenizin adına yani sevabını bağışlamak üzere kendi adınıza yapar. Hı hı. Sevabınızı bağışlarsınız böyle olur. Rabbim bütün geçmişlerimizi de rahmetiyle muamele tabi tutsun. Amin.